519, numaralı konu, Hazreti Ömer'in, Muaz Bin Cebel'i sefere geç kaldığı için kınaması, evet, Hazreti Ömer bir ordu gönderdi, içlerinde Muaz Bin Cebel de vardı, onlar gittikten sonra Hazreti Ömer, Muaz'ı Medine'de gördü ve, sen niçin gitmedin, diye sordu, Muaz, Cuma'yı kıldıktan sonra çıkmak istedim, dedi, Hazreti Ömer, sen Resulullah'ın, Allah yolunda yarım günlük bir yürüyüş, dünya ve dünya içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır, buyurduğunu işitmedin mi, dedi.